Meryem suresi, Rahman rahim olan Allah'ın adıyla Kaf, Ha, Ya, Ayn, Saad. Bu Rabbinin Zekeriya kuluna rahmetini hatırlatmasıdır. Hani o gizli bir sesle Rabbine şöyle seslenmişti: Rabbim, kemiklerim zayıfladı, saçım başım ağırdı. Rabbim, senden isteklerim konusunda bu zamana kadar hiç mahrum kalmadım. Şüphesiz ki ben benden sonraki yakınlarımdan endişe ediyorum. Hanımım da kısırdır. Bana katından hem bana hem de Yakup ailesine mirasçı olabilecek bir veli, bir çocuk ver. Rabbim onu rızana layıkıyla. Melekler şöyle demişti: Ey Zekeriya, sana daha önce kimseye vermediğimiz benzersiz ismi Yahya olan bir erkek çocuk müjdeliyoruz. Zekeriya Rabbim hanımım kısır ben de yaşlılığımın sonuna ulaşmışken nasıl benim bir oğlum olacak diye sormuştu Melek şu cevabı vermişti Öyle ama Rabbin bu iş benim için kolaydır Sen daha önce hiçbir şey değilken seni ben yaratmıştım buyurmuştu Zekeriya Rabbim bu konuda bana bir delil ver demişti Melek senin deliğinin sapa sağlam olduğun halde üç gün üç gece insanlarla konuşamamandır. Cevabını vermişti. Bu sırada Zekeriya mabetten kavminin karşısına çıkarak onlara sabah akşam tesbih edin, Allah'ı yüceltin diye işaret etmişti. Ey Yahya, Kitaba yani Tevrata sımsıkı sarıl demiştik ve henüz küçük çocukken ona muhakeme gücü. Katımızdan şefkat ve arınmışlık vermiştik. O da takvalı, duyarlı biriydi. Ona ana babasına iyilik yapmasını emretmiştik. O da asi zorba biri değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve sağ olarak diriltileceği gün selam onun üzerine olsun. Kitapta Meryem'i de hatırla. Hani o ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere gitmişti. Kendisini görmemeleri için onların aşağı tarafından bir perde çekmişti. Biz ona düzgün bir insan şeklinde görünen ruhumuzu, yani Cebrail'i göndermiştik. Meryem, takvalı, duyarlı biriysen senden Rahman'a sığınıyorum demişti. Cebrail, ben sana tertemiz bir çocuk vermek için Rabbinin sadece bir elçisiyim demişti. Meryem, bana hiçbir insan dokunmamışken ve üstelik ahlaksız olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir ki? Demişti. Cebrail ise şu cevabı vermişti. Öyle ama Rabbim o iş benim için kolaydır. Biz onu insanlara bir ayet, bir mucize ve katımızdan bir rahmet kılmak için böyle yapacağız. Zaten bu iş karara bağlanmış, olmuş bitmiş bir iştir buyurmuştur. O esnada Meryem çocuğa hamile kalmış ve onunla uzak bir yere çekilmişti. Zamanı geldiğinde doğum sancısı onu bir hurma ağacının gövdesine yaslanmaya zorlamış. Ah keşke bundan önce ölseydim ve unutulup gitseydim demişti. Cebrail ağacın alt tarafından ona şöyle seslenmişti. Sakın üzülme elbette Rabbin senin alt tarafında bir su arkı var etmiştir. Hurmanın gövdesini kendine doğru silkele ki, Ağaç sana taze hurma döksün. Ye iç, gözün aydın olsun. Herhangi bir insan görürsen de ki, Ben Rahman için oruç adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Onu yani çocuğunu taşıyarak kavmine getirmişti. Demişlerdi ki, Ey Meryem, şüphesiz ki sen çok iğrenç bir işe yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, Baban kötü bir kişi değildi, annen de ahlaksız değildi. Meryem o çocuğa işaret etmişti. Onlar da beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz demişlerdi. İsa şöyle demişti, ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Beni bulunduğum her yerde bereketli kıldı. Yaşadığım sürece salatı yani Allah'a desteği, namazı ve zekatı bana emretti. Beni anneme iyilik yapar, saygılı kıldı ve beni azgın bir zorba yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve sağ olarak diriltileceğim gün selam banadır. İşte hakkında tartıştıkları Meryem oğlu İsa ile ilgili doğru söz budur. Allah asla çocuk edinmemiştir. Haşa, o yücedir. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der. O da hemen olmaya başlar. İsa şunu söylemiştir. Şüphesiz ki Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Ona kulluk edin. Doğru yol budur. Çeşitli Yahudi ve Hristiyan gruplar kendi aralarında İsa hakkında ayrılığa düştüler. Büyük günün şahitliği nedeniyle kafir olanların vay hallerine. Huzurumuza gelecekleri gün gerçeği nasıl da duyacak ve nasıl da görecekler. Fakat o zalimler bugün apaçık bir şaşkınlıktadır. Hükmün kesinleştiği o pişmanlık günü hakkında onları uyar. Onlar gaflettedir ve ahirete inanmazlar. Yeryüzüne ve onun üzerindekilere ancak biz varis oluruz. Üstelik onlar da sadece bize döndürüleceklerdir. Kitapta İbrahim'i de hatırla. Şüphesiz ki o çok doğrulayıcı biriydi, peygamberdi. Hani babasına demişti ki, Ey babacığım, duyamayan, göremeyen, ve sana hiçbir yarar sağlayamayacak şeylere niçin tapıyorsun? Ey babacığım, şüphesiz ki sana gelmeyen bir ilim Allah tarafından bana geldi. Bana uy ki sana düzgün, dost doğru yolu göstereyim. Ey babacığım, şeytana kulluk etme. Şüphesiz ki şeytan Rahman'a asi oldu. Ey babacığım, Rahman'dan sana azap dokunup da şeytanın dostu olmandan korkuyorum. Babası şöyle demişti. ''Ey İbrahim, sen ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Vazgeçmezsen şüphesiz ki seni taşlayarak kovarım. Uzun bir süre benden uzak dur.'' İbrahim şöyle demişti, ''Selam sana. Rabbimden senin için bağışlanma dileyeceğim. Şüphesiz ki o bana lütufkardır. Sizden de Allah'ın dışında yalvardığınız şeylerden de uzaklaşıyorum ve Rabbime yalvarıyorum. Umarım ki Rabbime duada... Mahrum olmam. Sonunda İbrahim onlardan ve Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaşınca ona İshak'ı ve bir süre sonra da torunu Yakub'u bağışlamıştık. Her birini de peygamber yapmıştık. Onlara rahmetimizden lütufta bulunmuş ve kendilerine yüksek bir doğruluk dili vermiştik. Kitapta Musa'yı da hatırla. Şüphesiz ki o samimi biriydi ve peygamber olan elçiydi. Ona Tur'un sağ tarafından seslenmiş ve özel bilgiler vermek için onu yaklaştırmıştık. Merhametimiz gereği ona kardeşi Harun'u da peygamber olarak armağan etmiştik. Kitapta İsmail'i de hatırla. Şüphesiz ki o hem sözünün eriydi hem de peygamber olan elçiydi. Ayrıca o inanç ailesine salatı yani Allah'a desteği, namazı ve zekatı emrederdi. Rabbi katında da Boşnutluk kazanmış biriydi. Kitapta İdris'i de hatırla. Şüphesiz ki o çok doğrulayıcı biriydi ve peygamberdi. Biz de kendisini üstün bir makama yükseltmiştik. İşte bunlar Allah'ın Adem'in soyundan kendilerine nimet verdiği peygamberlerden, Nuh ile beraber gemide taşıdıklarımızdan İbrahim ve İsrail'in yani Yakub'un soyundan doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız peygamberlerden bir bölümüdür. Onlara Rahman'ın ayetleri tilavet edildiği, Yani okunu aktarıldığı zaman ağlayarak secde ederlerdi. Onlardan hemen sonra salatı, yani ibadeti ziyan eden ve şehvetlere uyan bir nesil geldi. İleride bir cehennem çukuruyla karşılaşacaklardır. Ancak Allah'a yönelen, iman edip iyi işler yapanlar cennete girecekler, ve asla haksızlığa uğratılmayacaklardır. Yani Rahman'ın kullarına gıyaben vaat ettiği durmaya değer cennetlere gireceklerdir. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçekleşecektir. Orada herhangi bir boş söz duymayacaklardır. Sadece selam sözleri duyacaklardır. Onlar için orada sabah akşam rızıkları vardır. Kullarımızdan takvalı yani duyarlı olanları mirasçı kılacağımız cennet işte odur. Melekler, biz sadece Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde ve arkamızda, hatta bunun arasında olan her şey yalnızca O'na aittir. Rabbin unutkan değildir, demişlerdi. Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki şeylerin Rabbi olan Allah'a kulluk et. O'na kullukta sabırlı, kararlı ol. O'nun herhangi bir adaşı yani benzeri olduğunu biliyor musun? İnkarcı insan der ki, Öldüğüm zaman mı mahşerde diri olarak topraktan çıkartılacağım? O insan daha önce hiçbir şey değilken onu yarattığımızı hiç hatırlamaz, düşünmez mi? Rabbine yemin olsun, şüphesiz ki o inkarcıları ve şeytanları bir araya getirip toplayacağız. Sonra elbette hepsini cehennemin çevresinde dizüstü hazır bulunduracağız. Ardından her gruptan, Rahman'a en çok asi olanları kesin olarak çekip ayıracağız. Sonunda cehenneme yaslanmaya en layık olanları elbette biz çok iyi bileniz. Ey inkarcılar! Sizden oraya girmeyecek kimse yoktur. Bu Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra elbette biz takvalı olanları koruyup kurtaracağız. Zalimleri ise dizüstü çökmüş olarak orada bırakacağız. Kendilerine ayetlerimiz açıkça tilavet edildiği yani okunu baktarıldığı zaman kafir olanlar iman edenlere iki gruptan hangisinin konumu daha iyidir ve topluluk olarak hangisi daha güzeldir derlerdi. Oysa kendilerinden önce güç ve gösteriş bakımından daha güzel olan nice nesilleri helak etmiştik. Onlara de ki: Rahman sapkınlıkta olanın süresini uzatsın. Ne çıkar? Sonunda ya dünyadaki azabı ya da o son saati gördükleri zaman kimin konumunun daha kötü ve ordusunun daha güçsüz olduğunu anlayacaklardır. Allah hidayete erenlerin hidayetini arttırır. İyi davranışlardan oluşan kalıcı işler Rabbinin katında hem ödül bakımından hayırlı olandır hem de varacağı yer bakımından hayırlı olandır. Ayetlerimizi inkar edeni ve kuşkusuz bana mal da çocuk da verilecektir diyeni hiç düşündün mü? Bu kişi gaybı yani bilinemeyenleri mi biliyor? Yoksa Rahman'ın katında bir söz mü aldı? Hayır, biz onun söylediğini yazacağız ve azabını da uzattıkça uzatacağız. Dediğine biz varis oluruz. Kendisi de bize yapayalnız gelecektir. Onlar kendilerine itibar kaynağı olsunlar diye Allah'ın peşi sıra ilahlar edindiler. Hayır, taptıkları putlar onların ibadetlerini tanımayacak ve onlara hasım olacaklardır. Onları sürekli olarak kışkırtan şeytanları o kafirlerin üzerine gönderdiğimizi düşünmedim mi hiç? Öyleyse onlar hakkında azap gelmesi için acele etme. Biz onların günlerini elbette teker teker sayıyoruz. Rahmana karşı muttaki olanları o gün misafir olarak toplayacağız. Suçluları da Susuz olarak cehenneme sevk edeceğiz O gün Rahman'ın katında söz alandan başkaları Şefaat etme iznine sahip olamayacaklardır Müşrikler Rahman çocuk edindi dediler Şüphesiz ki bu şekilde çok çirkin bir şey ortaya attınız Rahman'a çocuk yakıştırmaları nedeniyle Neredeyse gökler çatlayacak Yer yarılacak ve dağlar yıkılıp düşecekti Çocuk edinmek Rahman'a yakışmaz Göklerde ve yerde olan herkes elbette kul olarak Rahman'a gelecektir. Şüphesiz ki Allah onları kuşatmıştır ve teker teker onları sayıp tespit etmiştir. Kıyamet günü hepsi O'nun huzuruna tek başına yani yapayalnız gelecektir. Şüphesiz ki iman edip iyi işler yapanlar için Rahman bir sevgi yaratacaktır. Şüphesiz ki biz o Kur'an'ı mutlakileri duyarlı olanları müjdeleyesin, ''Ve gerçeğe karşı çıkan bir topluluğu uyarasın diye senin diline kolaylaştırdık. Onlardan önce nice nesilleri helak etmiştik. Sen onlardan herhangi birinden bir şey hissedebiliyor veya onlara ait cılız bir ses bile duyabiliyor musun?''